Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Es salatu ve selamu aleyke ya seyyideli evveline vel ahirin Ve ila cemil enbiyayı vel mürselin Ve ila cemil evliyayı Velhamdülillahi Rabbil alemin Allah'ın el ef'alul husnası ve aşkı anlamaya çalışıyorduk <gülüyor> Allah'ın her fiilinin, her ef'anının aşkından, muhabbetinden, rahmetinden tecelli ettiğini anlamaya çalışıyorduk. Kendi üzerimizde anlamaya, iman etmeye, şahit olmaya çalışıyorduk. Devam ediyoruz inşallah. Sıra Allah'ın faziletli kıldı. Feddele fiiline, ethaline gelmişti. Allah insanlara karşı fazilet sahibidir buyurdu. Aynı şekilde Allah insanlara faziletli olmasını emreder buyurdu. Eğer Allah insanlara karşı faziletli ise, <gülüyor> insanları da faziletli olmaya davet ediyorsa, bu durumda fazili sahibi olan Allah, kullarını esma-ül husnasıyla tecelli ediyor. Güzelliğiyle, esmasıyla muamele ederken, o isimlerinden efali fiilleri tecelli ediyor. İnsana da faziletli olun diye emrederken, siz de benim isimlerimle isimlenip, benim yaptığım gibi yapın buyuruyor. Allah ayet-i de öyle buyurmuştu. Allah insanlara karşı fazilet sahibidir. Allah faziletli olanlara fazilet verir buyurdu. Faziletini artırır. Faziletli olanlara, onlar faziletli olarak davranınca Allah da onlara fazilet verir. Fazilet üstün olmak demektir. Faziletli kıldı demek üstün kıldı, üstün saydı, onun üstünlüğüne hükmetti şerefli kıldı, değerli kıldı, kıymetli kıldı. Onu övgüye layık kıldı. Onu güzel kıldı, isimleriyle güzel kıldı. Manasındadır. Bir de Allah ayet-i kerimede aranızda faziletle davranın. Elbette ki faziletin ne olduğunu ayetlerden anlayacağız. Faziletli olanlar Fesadi, bozgun, bozgunculuğu, yanlışı, hoş olmayan her ne varsa onlara mani olmaya çalışırlar, buyurdu. Böyle olanlar faziletlidir, böyle yapın, faziletli olun, buyurdu. Başka bir ayet-i de <gülüyor> Sizden faziletli olanlar, yakınlara, yoksullar, yoksullara, muhacirlere vermede herhangi bir eksiltme yapmasınlar. Bir de affetsinler, safetsinler. Yanlışlarını mağfiret edip, aynı zamanda hiç olmamış gibi muamele etsinler. Allah'ın sizi mağfiret etmesini Rahmet etmesini sevmez misiniz? Buyurdu. Allah gafur ve rahimdir. Buyurdu. Faziletli olanlar böyle yapıyormuş. Yoksullara, yakınlara, buna beraber, muhacirlere evet, verirler, ikram ederler. Onlar yanlış yaptığında o verdiklerini eksiltmezler. Buna beraber affederler, mağfiret ederler. Dolayısıyla Allah'ın mağfiretini, rahmetini hak etmiş, layık olmuş olurlar. Allah'ın mağfiretini, rahmetini sevmez misiniz? buyuruyor. Eğer seviyorsanız bunu böyle yapın. buyuruyor. Böyle yapanlar <gülüyor> fazilet sahibidir. Başka bir ayet-i kerimede daha sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize verdik. Onlardan kimi kendine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Büyük fazileti kazananlar bunlardır buyurdu. Bu durumda faziletli olanlar kimlermiş? <gülüyor> birbirine faziletli davranan, birbirine rahmet eden, ikram eden, aynı zamanda affeden, mahfiret eden, rahmet eden, birileri yanlış yapsa da affedip, mahfiret edip, hiç yanlış yapmamış gibi muamele edip, ikram eden, ikram etmeye devam eden, ikramı eksiltmeyen bir de hayırda öne geçmek için yarışanlar kullarımızdan evet kitabı seçtiklerimize verdik buyurdu. Bütün müminlere Allah kitabı vermiştir. İman edenlere kitabı vermiştir. Ama herkes terciheni kendisi yapar. Ya kendine zulmeder, Allah'ın kitabından yüz çevirir, yani zalimlerden olur. Ya da ortada olmayı tercih eder. Yani kulluğunu yapmaya çalışır, doğru yapmaya, güzel yapmaya çalışır, iman etmeye çalışır. Kendisi için çaba gayret sarf eder. Bunlar da ortada olanlardır. Bir de hayırda öne geçmek için yarışanlar vardır. İşte büyük fazilet bunlar içindir. Faziletli, büyük fazilete erenler, kavuşanlar bunlardır dedi Allah. Faziletli olmak demek, Allah'ın isimleriyle isimlenmek demektir. Ayetlerde geçtiği gibi evet, affetmek, mahfiret etmek, rahmet etmek, ikram etmek, hayırda yarışmak, kötülükten, yanlışlardan men etmeye çalışmak fazilettir. Bütün bunlar Allah'ın emridir. Her biri Allah'ın el-esmaul husnasıdır. Allah'ın isimlerinden tecelli ediyor. Böyle olanlar faziletli olanlardır, şerefli olanlardır. Şerefi Allah'tan almıştır. Kıymetini, değerini Allah'ın isimlerinden almıştır. Bununla beraber bunlar hayırda yarışanlardır. Kendi aranızda fazilet sahibi olun dedi. Faziletli davranın dedi birbirinizi Allah. Yani birbirinizle rahmet edin, ikram edin, affedin, yanlış yapınca hiç olmamış gibi muamele edin, yanlış yapanlara size karşı yanlış yapanlara da hiç yanlış yapmamış gibi ikram etmeye devam edin buyurdu. Allah da kullarına karşı fazilet sahibidir buyurdu. Yani Allah da kullarına İkram ediyor, rahmet ediyor, aff ediyor, ediyor, yanlıştan, kötülüklerden, evet onları sakındırıyor. Kullar yanlış yapınca, yanlış yaptığı halde hiç yanlış yapmamış gibi onlara muamelede bulunuyor. Nimetlerini, ikramlarını eksiltmiyor. Kula düşen fazilet sahibi olmaya çalışmaktır. Yani <gülüyor> manevi olarak büyük olmaktır, büyümektir. Büyük durum öyle muamele etmektir. Büyük olmak demek, Allah'ın isimleriyle şereflenmek demektir. Hayırda yarışıp Allah'ın güzelliğini çoğaltmaktır artırmaktır. Allah'ın güzelliğiyle, isimleriyle isimlenmek demektir. Allah kullarını faziletli olmaya davet ediyor. Kur'an emanetini taşımayı emrediyor. O Allah'ın kitabını emanet ettiği Bununla şereflendirdiği, o seçtiği kullardan olmaktır. Bununla beraber kendimize zulmetmemektir. Allah'ın kitabından yüz çevirdik mi? Hiç yokmuş gibi, olmamış gibi muamele ettik mi? Onu okuyup, anlayıp, yaşamaya çalışmadık mı? Bir de onu Hayatımıza geçirirken bir de oraya Allah'ın kullarına taşımadık mı? Allah'ın kitabından yüz çevirmiş olur, karanlıkta kalmış olur, kendimize zulmetmiş oluruz. Allah kimi de orta yolu tercih etmiştir, ortadadır. Yani yarışmıyor, yarış halinde değildir. Hayırda yarışmıyor. Öne geçmek için yarışmıyor. Öne geçmek... Ben Allah'a en yakın kullardan olmak istiyorum. Allah'a dost olmak istiyorum. Ben Rabbimi istiyorum. Her şeyi, canımı O'na kurban ederim. Yapamayacağım, Allah için yapamayacağım bir şey olmaz. Her imtihanı kazanmaya çalışırım. Nasıl bir imtihan olursa olsun Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaparım. Sadece önüne gelen imtihanlarda değil, bir de yarışıyor. Bundan başka Rabbim için ne yapabilirim diye yarışıyor. Allah'ın vahkini yaşarken bunu nasıl taşırım diye bir çabası gayreti vardır. Bunun için hayırda yarışıyor, gerekeni yapmaya çalışıyor. Allah bu yarışanlar büyük fazilet budur, büyük fazilet sahibi olmak budur. Çünkü Allah Kur'an'ı indirmiştir, kitabını kitabını indirmiştir. Bunu taşıyanlar en büyük fazilete, en büyük şerefe nail olmuşlardır. Bunun için yarışanlar, koşuşturanlar ahireti tercih etmişlerdir. Rablerini tercih etmişlerdir. Her ne olursa olsun ben Rabbimi istiyorum demişlerdir. Bunun için de bir yarış halinde, bir fedakarlık halinde, bir çaba gayret halindedirler. İnsanlar, faziletine göre, Allah katında, dereceleri vardır. Faziletine göre, Allah'a yakındır. Faziletine göre, Allah onu üstün kılmış, üstünlüğe, üstünlüğüne hükmetmiştir, üstünlüğe layık görmüş, layık olmuştur. Faziletli olmak demek, insanlara rahmet olmak, hayır olmak, hidayet olmak, aşk olmak, muhabbet olmaktır. Allah'ın isimleriyle kullarına, varlığa muamele ederken o isimlerin onda tecelli edip Allah'a yeryüzünde halife olmaktır. Rabbini temsil etmektir. Rabbinin vahyini taşımaktır. Rabbinin elçiliğini, resulduğunu yapmaktır. Çünkü Allah kitabı onlara vermiştir. Kitabı verdiklerine de seçtiklerimiz dedi. Allah seçtiği halde kitabı onlara verdiği, emanet ettiği halde kimi kendine zulmeder buyurdu. Yani Allah'ın kitabından yüz çevirir. Sanki kendisine Allah'ın kitabı gelmemiş gibi, Allah'ın vahyi gelmemiş gibi bir hayat yaşar. Hayatı başkalarına göre, nefsine göre, şeytana göre, dünya hayatını kazanmaya göre, dünya hayatını yaşamaya göre yaşar. Bu Kendine zulmetmekti, zalimlerden olmaktı, kendini karanlıkta bırakmaktı, Allah'tan mahrum kalmaktı. Allah'ın kitabından mahrum kalınca Allah'tan mahrum kalır kul. Kimi de orta yolu seçer. Elbette ki bütün insanlar bir değildir kendi tercihine göre. <gülüyor> Allah'a ı Ekrem'e de öyle buyurmuştu. Kim öne geçmek isterse öne geçiririz. Kim geride kalmak isterse onu da geride bırakırız. Öne geçenlerle ortada olanlar evet bir olmaz. Allah katında biri olmaz. Ebedi hayatta yerleri biri olmaz. Elbette ki derece itibarıyla birbirlerinden Farklıdır. Fazilet bakımından farklı olunca derece itibariyle birbirlerinden farklı olmuş olurlar. Ama ortadakiler eğer samimi bir kul olsalar, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaşasalar, Allah'ın vahyine iman edip ahlaka, amele dönüştürseler, Kazanmış olurlar. Ama hayırda yarışanlar. Allah üçe ayırdı. Kendine zulmeden der. Ortadakiler, ortada olanlar. Bir de hayırda yarışanlar. Büyük fazilet sahibi hayırda yarışanlarındır dedi Allah. Bununla beraber Allah faziletli olmaya davet eder. Bunlar Allah'ın seçtikleridir. Zatına seçtikleridir. Allah dilediğini, kendisini dileyeni zatına seçer. Bunlar hayırda yarışanlardır buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah hayırda yarışanları zatına seçer. Bu büyük fazilet, büyük nimet, büyük şeref Allah'ın Resullerine, Nebilerine, onlarla beraber hayırda yarışanlara verdiği şereftir bu. Nebilerine, Resullerine yaptığı muameleyi onlara yapar. Onlara yaptığı ikrami onlara yapar. Onlara yaptığı ikram dünyada nasıl görünür kur üzerinde? Allah'ın isimleri üzerinde tecelli edince bunu net olarak anlamış olur. Rahmeti tecelli eder. Afi, mahfireti tecelli eder. Güzelliği tecelli eder. Kerimliği tecelli eder. Yanlış yapanların yanlışını görmezden gelir. Olmamış gibi muamele eder. Bununla beraber yanlıştan, kötülükten bozguculuktan men etmeye çalışır, alıkoymaya çalışır, faziletli olmaya davet eder. Ama kendine üzülmedenler de bunun tam tersidir. Baştakilerle sondakiler birbirlerinin tam tersi olmuş olurlar. Onlar da hatayı, kusuri affetmezler. İkram etmezler. Biri kendisine karşı bir yanlış yaptığında affetmedikleri gibi zaten ikram etmezler. Ama o yarışanlar, asıl faziletli, büyük fazilet sahibi olanlar kendilerine yanlış yapılsa da ikram ederler. Bozgunculuğa davet ederler. Kargaşaya davet ederler. İsyana, itiraza, şükürsüzlüğe, nankörlüğe davet ederler. Tabi kendileri hangi haldeyse ona davet ederler. Allah'ın vahyinden bağlarını keserler. Allah, kitabıyla muhatap etmişken dinlemezler, yüz çevirirler. Sanki hiç dinlememiş gibi, anlamamış gibi davranır, konuşur, hayatlarını yaşarlar. Ya da dilleriyle söylerler ama kalpleri, hayatları, gönülleri bunu tasdik etmez. Fiilleri, amelleri bunu tasdik etmez. Ortada olanlar kendi kulluklarını yapmaya çalışırlar. Ama öyle bir hayırda yarış halleri yoktur. Emirleri yerine getirmeye çalışırlar, iman etmeye çalışırlar. Ortada durmuşlardır. Bunun elbette ki bir sebebi vardır. Kendine zulmedenler İman etmedikleri için, Rablerini tanımadıkları için, Rablerine olan imani, aşkı, muhabbeti yaşamadıkları için, kendileriyle ruhları arasında perde olduğu için, o hakikatin Allah'ın ruhundan nefrettiği hakikatlerini tatmadıklarını, o aşkları tatmadıkları için karanlıkta kalmışlardır. Tıpkı hayvanlar gibi yerler, içerler, gezerler, yaşarlar ama manevi taraflarını, Allah'tan olan taraflarını yok saymışlardır. Sadece dünyaya ait bir hayatı yaşayıp tadıyorlar. Ortadakiler iman etmişler. Allah ile aralarındaki perdeleri ara, aralamış, şirkten kurtulmuşlardır. Allah'a şirk koşmazlar. Allah'ın ayetlerini iman edip ahlaka, amele dönüştürmeye çalışırlar. Rablerini, Rablerinin vahyini ciddiye alırlar. Resulullah Efendimizin halini, hayatını kendine örnek alırlar. <gülüyor> Yanlış yaparlar. Hataya düşerler. Tövbe et, istiğfar ederler. <gülüyor> Allah'ın emrettiği gibi zekatı da verirler. infak etmeye de, sadaka vermeye de Çalışırlar. Ellerinden geldiği kadarıyla <gülüyor> affetmeye de çalışırlar. Elbette ki tam olarak bunu beceremezler. İki kızarlar, bir affederler, bir affederler, iki kızarlar. Böyle ortada olmuş olurlar ama önde olmak için öne geçmek için yarışanlar, onların halleri peygamberi bir haldir, peygamberlere benzerdir. Her halleriyle peygamberlere benzerler. Allah'ın kitabını almışlardır, okuyup dinleyip anlamaya çalışıyorlardır. Allah, Rabbim ne dediyse O demeye çalışır derler. Bunun için de sürekli Rab'lerini, Rab'lerinin vahiyini anlamaya, Rab'lerini tanımaya çalışırlar. Allah onlara her neyi emretmişse, bütün çabasıyla, gayretiyle yerine getirmeye çalışırken, Rabbine yakın olmak için, yaklaşmak için, Sürekli bir çaba, bir gayret içinde, bir yarış halindedir. Öne geçme yarışı, önde olma yarışı. Hizmette önde olma, Allah'ın vahyini taşımada önde olma, rahmet etmede önde olma, affedip mahvuret etmede önde olma, Allah onu hangi imtihanı tabi tutarsa tutsun, <gülüyor> Rabbinin kendisini ciddiye aldığını, Bilir ve bunun mutlaka kendisi için rahmet olduğunu bilir. O imtihanı kazanmak için çabasını, gayretini sarf eder. Önde olur, önde durur. Önde durmak demek dünyanın önünde durmak, şeytanın önünde durmak, nefsin önünde durmak. Hepsini arkasına alıp Rabbine koşmak demektir. Öndekiler. Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Mukarrabun, Allah'a en yakın olanlar hayırda öne geçenlerdir, yarışanlardır. Evet, yarışırken öne geçenler, önde olanlar. Önde olunca her şeyi arkasına atmıştır. Nefsini de arkasına atmıştır, dünyayı da arkasına atmıştır, şeytani de arkasına atmıştır. Bunlar peşinden onu çekmeye çalışsa da o Rabbine koşuyor. Rabbine koşmaya devam ediyor. Rabbine iman etmiş, Rabbine aşıktır. Dolayısıyla Rabbini istiyor. Her anda, evet, her zerresiyle Rabbini istiyor. Rabini istemiyor ve Rabbini istiyor. Onun için önüne ne gelirse gelsin, güzel yapmaya çalışır, doğru yapmaya çalışır biraz daha ilerlemek için, biraz daha Rabbine yaklaşmak için, biraz daha Rabbinin sevgisini, rızasını, yakınlığını kazanmak için. Her fırsatı, her imkanı değerlendirir. Bunun için kendine imkânlar arar. Şu güzelliği de yapayım, şu hayrı da yapayım. Şöyle gidip şuraya da yardım edeyim, şurada da Allah'ın rızasını kazanayım, yakınlığını kazanayım. Şunu şöyle de yapayım, Rabbim bana güzel yaptın dersin. Rabbimin Sevgisini kazanayım deyip, böyle bir çaba, böyle bir gayret, böyle bir derdi vardır. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Rısullahi Efendimiz'in hanımına, Ayşe annemize iftira atıldığında Hazreti Ebubekir'in geçimini üstlendiği bir akrabası vardı. Her ay düzenli olarak ona aylık verirdi. Aşhanemize iftira atılınca o da o iftirayı atanlarla beraber konuştu, ileri geri konuştu. Yani o da iftirayı diline dolayıp konuşunca Allah aşhanemizi temize çıkarınca Hazreti Ebubekir elbette ki bundan çok incindiği için Artık bundan sonra ona hiçbir yardımda bulunmayacağım dedi. Bu ayetin nüzul sebebidir. Öncelikle nüzul sebebi olduğu için bu ayet Hazreti Eubi Bekir'e hitap ediyor. Öyle buyurdu. Sizden faziletli olanlar, Hazreti Eubi e faziletli dedi. Bu akrabaya, yoksullara, muhacirlere yardım etmekle o faziletli biridir demektir. Sizden faziletli olanlar yakınlara, yoksullara, muhacirlere vermede eksiltme yapmasınlar. Yani hem vermeyi kesmesinler hem de eksiltme yapmasınlar. Resulullah Efendimiz sorduğunda, Nasıl eksiltmeyi düşünüyordun? Aslında önce dedi, yarıya indirmeyi, yarısını vermeyi düşündüm. Önce kızıyor. Vermeyeceğim diyor, sonra vermezse onlar çok zor durumda kalacağı için, ailesiyle beraber yarısını vermeyi düşünüyordum. Onun için Allah eksiltmeyi yapmasınlar. Affetsinler. Allah'ın sizi, Mağfiretini, rahmetini sevmez misiniz? Allah gıfır ve rahimdir buyurdu. Resulullah Efendimiz ayeti Hazreti Ebu e okuyunca öyle cevap verdi. Seviyoruz ya Rabbi, seviyoruz. Ant olsun ki bundan sonra iki kat vereceğim. Her bir ayet, sahabenin yaşadığı her bir hal Kıyamete kadar ümmete örnek olsun diyedir. Ayetin nüzul sebebidir bu. Yani bize iftira da atılsa, gereksiz yere böyle eleştirilsek de, birileri bizi çekişte, çekiştirse de, üzse de, sıksa da, Allah'ın bizden istediği nedir? Faziletli olmak. Zaten birine yardım ediyor, ikram ediyorsan zaten, O'na karşı faziletli davranmışsın. Ama onlar yanlış yaptığında faziletli olmaya devam edin dedi Allah. Bir eksiltme yapmayın. Onların o yanlışından dolayı affedin. Allah'ın sizi mağfiretini, rahmetini istemez misiniz buyurdu. Evet, Hazreti Ebu Bekir'de cevap olarak seviyoruz ya Rabbi. Evet, mağfiretini seviyoruz, rahmetini seviyoruz. Andolsun ki bundan sonra iki kat vereceğim. Bize de düşen, bize de yakışan budur. Allah bir şeyi bize haber veriyorsa, bize anlatıyorsa o bizim için olmazsa olmaz olandır. Onu anlamaya çalışmamız gerekir. Bir de bakmamız gerekir. Biz de böyle yapabiliyor muyuz? Onu sadece ona söylememiş. Kıyamete kadar gelecek olan bütün kullarına söylemiştir. Benim affimi, mahfiletimi seviyor musun? Seviyorsan o zaman faziletli olman gerekir. O zaman affetme gerekir. İkramda eksiltme yapmaman gerekir. Allah gafur ve rahimdir. Sen de gafur ve rahim ol. Sen de kerim ol. Kerim olmaya devam et. Onun için Allah insanlara karşı fazilet sahibidir dedi. İnsanlar yanlış yaptığı halde, Rabbi hakkında şikte bulunduğu halde, köfürde bulunduğu halde, suizanda bulunduğu halde, Allah onların, onlara olan ikramını kesmez. Hidayeti vermeye devam eder, davet etmeye devam eder, rızkını vermeye devam eder. Afedip cezasını vermemeye devam eder. Ona kazanma imkanı vermeye devam eder. Evet. Allah insanlara karşı fazilet sahibidir. Siz de aranızda faziletle davranın dedi. Siz de birbirinize karşı faziletli olun. Yani yani Allah'a yeryüzünde halife olun. Allah'ın yaptığı gibi insana Yaptığı muamele gibi siz de muamele edin ve faziletli olun. Rabbinizin güzelliğini, faziletini üzerinde taşı diyor. Bakacağız taşıyor muyuz? Biz de öyle yapıyor muyuz? Rabbim böyle yapıyor ve Rabbim böyle seviyor ve Rabbim böyle olmaya davet ediyor. Ben Rabbimin davetine icabet edeyim diyor muyuz? Bundan sonra gelecek olan fiil zaten vaat etti, vaatleşti fiilidir. Allah her neyi bize etmişse o konuda Allah'a söz vermişiz, yapacağım demişiz. Allah ile vaatleşmişiz. Allah'a verdiğimiz vaadi yerine getiriyor bir Bakacağız. Yoksa Evet, Allah böyle buyurmuştur ama bence böyle daha uygundur. Ya da bu gerçekten bu büyük bir şeydir. Ben bunu yapamam, benim gücüm buna yetmez mi diyoruz? Diyorsak böyle ortada kaldık. Ortada kaldık, öne geçemedik. Öndekilerden, mukarrebundan olamadık demektir. Ama eğer iman etmiş, gerçekten iman etmiş, İmanımız kemana ermiş. Rabbimize aşıksak bu durumda ne söyleriz? Benim Rabbim için yapamayacağım şey yoktur. Af mi et dedi. mi et dedi. Üstüne bir de hiç olmamış gibi mi yap dedi. Bir de üstüne ikram mi dedi. Yaparım. Dememiz gerekir. Yapsak ne olur? Ne kaybederiz? Hiçbir şey Kaybetmediğimiz gibi şeytan kaybeder, Nefsimiz kaybeder Ama biz kazanırız Rabbimizi kazanırız Rabbimizin güzelliğini kazanırız Rabbimizin yakınlığını kazanırız Bundan büyük bir kazanç olabilir mi? Buna iman etmiş miyiz? Etmişiz Allah'ın ayetlerine iman etmiş miyiz? Etmişiz Bu durumda Bir kulun yapamam, edemem Demesi ona yakışır mı? Yakışmaz eğer Allah böyle haber veriyor, böyle öğretiyorsa, böyle anlatıyorsa bir mümine yapamam, edemem demek yakışıyor mu? Yakışmaz. Nasıl kaçar böyle bir şeyden o zaman? Şöyle kaçıyor, duymamış gibi yapıyor, anlamamış gibi yapıyor. Hemen kendisini Allah'ın ayetlerinden perdeliyor. Bu büyük iştir der. Onlar büyük insanlardı der. ''Onlar sanki özel insanlardı'' der. ''Bizim onlar gibi olmamız mümkün değildir'' der. Nasıl? Yani şimdi Hz. Ebu yaptığını bir kul yaparsa onun kazandığını kazanmış olmuyor mu? Yoksa o kazanmış olsun, onun gibi yapan kazanmış olmasın. Bu zulüm olmaz mı? Allah'a böyle bir şeyi nasıl yakıştırır kul? Ama gerçekten anlamak zor şeydir. Anlamakta gerçekten zorlanıyoruz biz de. Yani nasıl hem mümin hem iman etmiş, hem hayatın fani olduğunu biliyor, hem bütünüyle kendisinin Allah'a ait olduğunu biliyor, varlığının Allah'a ait olduğunu biliyor. Hem kendisini diri tutan, varlıkta tutan Allah olduğuna iman etmiştir. Hem her anda muamele ederken hulum kazansın, faziletli olsun diye iman etmiştir. Bu Hem de imkan önüne geldiğinde imtihan, imkan önüne geldiğinde kazanma imkanı, faziletli olma imkanı nasıl ben yapamam, nasıl ben edemem dediğini anlamak gerçekten zor şey. İnşallah yapacağız. Bizimle beraber olan kardeşlerimiz inşallah böyle bir tercihi yapmıştır. Faziletli olma tercihini yapmıştır. Hayırda yarışma tercihini yapmıştır. Allah'ın vahyini taşıma yarışında öne geçme tercihini yapmıştır. Öyle buyurmuştu Allah ayet-i kerimede peygamberlerini anlatırken onları alemler üzerine faziletli kıldık. İnsanlar üzerine faziletli kıldık. Neden? Faziletli üstün. Neden? Önde de ondan. Hayırlar, rahmet nimet, ikram, hidayet O'nun üzerinden geliyor da O'ndan. O Allah'a yakın olduğu için Allah nimetleri, manevi nimetleri O'nun üzerinden veriyor. O'nun için, Allah'a yakın olduğu için Allah'ın isimleri O'nda tecelli ettiği için Allah O'nu üstün kılmıştır, faziletli kılmıştır insanlar üzerine dedi. Alemler üzerine, bütün varlık üzerine Üstün kalmıştır. <gülüyor> Sebebi, evet hayırda yarışmasıdır. İman etmiş olmasıdır. Rabbini tercih etmiş olmasıdır. Rabbinden başka tarafa dönmemesidir. Nefsine hiçbir şekilde taviz vermemesidir. Kötülük yapana, iyilik yapmasıdır. Yanlış yapana, kötülük yapana, sanki yanlış yapmamış gibi üstüne bir de ikram etmiş olmasidir. Affetmesidir, saf etmesidir. Affet, evet, af et, saf etmek, sanki hiç olmamış gibi evet, muamele etmek demektir. Adı bu ayette evet, safi söylemişti. Affeder ve saf ederler buyurdu. Allah'ın sevdiği kullar bunlardır. Faziletli olanlar Bunlardır. Allah'ın fazilet kaldı, faziletli kıldığı, faziletini artırdığı kullar. Allah fazilet sahiplerine fazilet verir dedi. Fazilet Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Bununla beraber Allah fazilet sahiplerine fazilet verir demek o ismi üzerinde kemale erdirir. O ismi üzerinde büyütür, büyütür, öne geçirmiş olur. Dolayısıyla o isim onun üzerinde kemale erdikçe okul Allah'a yakın olur, muharebönü olur. Allah kendinden güzellik veriyor, isimlerinden güzellik veriyor. İsimleriyle güzellik yaptığı için. Ama eğer en yakınlarımızı bile affedemiyorsak, bir yakınımız, hatta bazen en yakınımız, evladımız, eşimiz, çocukumuz, anamız, babamız, yakınlarımız, bir yanlış yaptığında affedemiyorsak, saf edemiyorsak, ikram edemiyorsak, bizim durup düşünmemiz lazım. Ben Rabbime nasıl yakın olurum, nasıl Rabbim beni faziletli kılar deyip Hun'un kendine bakıp, kendini hesaba çekmesi gerekir. İnşallah kendimize böyle bakacağız. Rabbimiz altında faziletli olmak için hayatı O'nun emrettiği gibi, O'nun sevdiği gibi yaşayacağız. Yoksa ben haklıyım demekle kimse bir şey kazanmış olmaz. Böyle bir durumda eğer kul küsse, darılsa haklı olur mu? Elbette ki bir beşer olarak haklıdır. Ama Allah beşer olarak kal demiyor. Hazreti insanoğlu diyor. Mukarrabun ol, yaklaş. Benim yaptığım gibi yap. Allah insanlara karşı faziletlidir. Hadi sen de faziletli ol, güzelliğimi taşı el esmaül husnavi taşı rahmet et ikram et afvet kötülükten yanlıştan men et hayra iyiliğe güzelliğe davet et ve onu inşa et tesis et hayırda yarış önde olmak için rabbine yakın olmak için yarış yarışta ol Allah fazilet olmaya davet eder. En faziletli kullar peygamberler, nebiler, resuller. Onlarla beraber Allah'ın vahkini taşıyanlar, Allah'ın hidayetini taşıyanlar, kulluğu, imani Allah'a teslim ettiği üzerinde gösterip, Allah'ın kullarını imana Allah'a teslimiyete, hidayete davet edenlerdir. Özel olarak nefislerine taviz vermeyenlerdir. Nereden bir sıkıntı gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, affedebilenlerdir, mahfret edebilenlerdir. Saf edip, görmezden gelenlerdir, olmamış gibi muamele edenlerdir. Böyle olunca Allah'ın mahfiretini, Allah'ın rahmetini sevmiş olurlar. Onun için öyle buyurdu. Allah'ın sizi mahfiretini, rahmetini sevmez misiniz? Eğer Allah'ın mahfiretini, rahmetini seviyorsan böyle yap dedi. Allah'ın rahmetini, mahfiretini sevmeyen bir mümin var mıdır? Hayır. Herkes, her, her mümin Rabbinin kendisini mağfiret etmesini ister, rahmetinin içine almasını ister. Zaten mağfiret edip rahmetinin içine aldı mı, kazanamadığı bir şey olmaz. Bunu bildiğimiz, anladığımız halde neden yapamıyoruz? Nefsimize güç getiremiyoruz da ondan. Ne diyoruz böyle bir durumda? Kendime hakim olamadım. Kendime hakim olamıyorum. Kendime hakim olamıyorum. Yani nefsime hakim olamıyorum. Nefsime güç yetiremiyorum demektir bu. Nefis, terbiye, teskiye olmadığı içindir. Eğer nefsimiz terbiye olmuş olsa, tezkiye olmuş olsa Allah'ın mahfiletini, rahmetini severiz. Ona da güç getirir. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaparız. Magfiretini, rahmetini kazanmış oluruz. Bir tek sevmek yetmiyormuş. Bir de o sevdiğimizi magfireti, rahmeti almak için nefsimize güç getirebilmemiz gerekiyormuş. Bu durumda yapmamız gereken şey nedir? Nefsimizi terbiye etmektir, tezkiye etmektir. Elbette ki bunu bir Peygamber varisiyle beraber yapmamız gerekir. Yola girmemiz gerekir. Allah'ın ayetleriyle nefsimizi temizleyip, tezkiye edip Rabbimizin sevdiği gibi bizim O'nun rahmetini, mahfretini sevdiğimiz gibi O'nu kazanabilmek için nefsimizin şirkinden, köfründen, rüyasından, hasedinden ve beraber O'nun gücünden, bizi gelmesinden, bizi alt etmesinden kurtulmamız gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Pehlivan rakibini yenende, değil, kızdığında nefsini yenebilendir. Yenendir. Kızdığımızda Allah nefsini yen dedi. Taviz verme dedi. Gücün, aşkın, muhabbetin, imanın Güç, yet güç yetirsin, sana kazandırsın. Bunun için de gene lazım olan yine bir Mürcid-i Kamil'dir. O muhabbeti onunla beraber kazanmaktır, Rabbimizi bilmektir, tanımaktır. Rabbimizin ayetlerini anlayıp, hikmeti, Allah'ın muradını anlayıp, imanımızı artırıp güçlendirip, Nefsimize güç yetirmektir. Her halükarda hayatı yaşarken beraber Allah'ın ipine sarılıp birbirimize yardım etmektir. Birbirimize destek olmaktır. O gücü birbirimizden almaktır. O muhabbeti birbirimizden alıp beraber Rabbimize yürümektir. Koşmaktır. hayırda yarışmaktır. Herhangi bir şekilde biri yürüyemeyince, koşamayınca, yarışamayınca birbirimize destek olmaktır. İnşallah beraber öyle yapacağız. Öyle olmaya kardeşlerimizi davet ediyoruz. Memin kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi, ümmeti Muhammed'i, insan kardeşlerimizi ebedi hayatını kazanmaya, Rabbini bilmeye, tanımaya, Rabbini dinlemeye, Rabbine koşmaya davet ediyoruz. Kazanmaya davet ediyoruz. Ebediyen kazanmaya davet ediyoruz. Birbirimize karşı faziletli olmaya davet ediyoruz. Allah'ın faziletli, faziletli kıldığım, üstün kıldığım dediği kullardan olmaya davet ediyoruz her bir kardeşimizi inşallah hayırda öne geçmek için yarışacağız Rabbimizin faziletli dediği kullardan olacağız kardeşlerimize selam olsun